başladık dinici destek <gülüyor> projesi özel yayınına saat 17 normalde dünyanın cazı özel başlayacaktı biz arayasızlık sanat deli ormandan çok çok özür diliyorum geciktireceğimiz için ama olan şeyler oluyor hemen bunu bildirelim öncelikli olarak 80 Verda Acarol Gürer 81 Ahmet Kur Kurt 82 Burcu Ataman 83 Şakir Erek 84 Kadir Atlı 85 Türkan Fırıncıoğlu 86 Şilan Doğan 87 Nüfer Kurt 88 Karlakan Dere Bey Üren, Sera Rosenthal ve Alp Rosenthal, 89 İhsan Büyükbahar 90 Lütfi Postalcı 91 Uğur Erkan 92 Nazan Öncel Bütün destekleriniz için çok çok teşekkür ederiz 92'ye vardık <gülüyor> bile takviye kuvvetle girdik şu anda Cemal Mutlu stüdyomuzda hoş geldiniz Cemal Bey Merhaba Merhaba Cemal hoş geldin Umudumuz sizde şu anda <gülüyor> bu, sıra, bu sıralarda sık sık kulaklarını çınlatma fırsatımız oldu Nesli ile konuşurken de Zappa'yı da andık. <gülüyor> Satmayan plakları da andık. Böyle gidiyoruz. İyi, yani. Harika evet. Genç nesil baya katkı sağlıyor değil mi? Murat geldi, nesli Murat geldi. Murat da bugün buradaydı gene. <gülüyor> Onunla da kulaklarını çınlattık. Evet yani artık ondan sonraki daha da küçük nesle yöneliyoruz. Gerçi İsveçli ile <gülüyor> şeyle bizim buradaki çocuklarla 11 yaşındaki çocuklar artık isyan ediyorlar yani. <gülüyor> Ama bence de onu yapmak lazım yani evet. bence dini eğitim gibi açık radyo eğitimi de vermek lazım çocuklara <gülüyor> ve, ve şeyde çok küçük yaşta başlamalı dinletmeye hatta doğduktan sonra e, ilk yayınlar yapılmalı açık radyo dinletmeli böylece alışkanlık olmalı. E, çevreyi kurtarmak için başka şeyler yok kalmadı. Kendiliğinden evet. oluyor zaten. Biz başka bir şeyi dinlemediğimiz için onlar da direkt olarak <gülüyor> maruz kalıyorlar. <gülüyor> yani 11 yaşındaki Atlas bu eylemlerine başladığı zaman geldi burada sorduk kendisine. Ee, ...nereden biliyorsun Greta'yı falan dedi... ...annem söyledi dedi... ...peki annen nereden öğrenmiş... ...tabii ki açık radyo... <gülüyor> <gülüyor> ...vallahi burada kayıtlarda Ta var ederim, yani. <gülüyor> tahmin ederim ...tahmin ederim... ...yani bu böyle bir şey... ...başka türlü çok zor uğraşmak evet. yoksa... ...yani bu başından evet. başlamak lazım... Şimdi ben hemen durumu söyleyeyim 92 kişide kaldık 100'ü tamamlayacağız Cemal Bey sizinle birlikte ve zappa dinleterek bu 100'ü tamamlayacağız yani hızla bu önümüzdeki 10 dakika boyunca 8 desteğin peşinde koşacağız öncelikli olarak baktık devamı geliyor ondan sonra sizi radyoda Altı 6.30'da tekrar gireceğiz uygun mudur? Uygundur uygundur Harika. bu arada Haldun Dinç galiba bir şey yaptı. ...katkıda bulundu. Öyle mi? Evet, daha girmeden önce o sayıya girmemişti. Çok teşekkür ederiz. Zaten şu anda telefonlar gelmeye başladı bile. İsterseniz çok bekletmeyelim. Zappan'ın neyle başlıyoruz? Neyle başlayalım? Bulabildikten mi? Teknik masada daha bulunmadı. Peki. Peaches and Regula albümünden başlayabiliriz. Herhangi bir parça. Peaches and Regula olabilir mesela. Evet bu arada dinleyici destek projesi özel yayındayız. Nasıl oluyor? Ben de ona hemen fırsat bu fırsat deyip aktarayım. E, Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 250 lira ve katlarına destek olabiliyoruz. Yarım saatlik destek de oluyor. Bunu kredi ile yapıp taksitlendirebiliyoruz. Elden getirebiliyoruz desteklerimizi. Havale yöntemini deneyebiliyoruz. E, Açık Radyo adresinden destek onun düğmesine tıklayarak yapabiliyoruz desteğimizi. Yani pek çok yolu yöntemi var. Biz de desteklenmiş olan programın başına ve sonunda teşekkürlerimizle bu program e, Cemal Mutluoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirmiştir. Diyoruz ve bu şekilde destek sürecinizi tamamlamış oluyorsunuz ama bu e, toplamda çok daha büyük bir şey işaret ediyor o da kaba bir hesapla şunu söyleyebiliriz ki dinleyicilerin destekleriyle Açık Radyo'nun yüzde altmışlık neredeyse yüzde altmışlık gideri dinleyiciler tarafından karşılanıyor bu da yavaş yavaş değil bence hızlı bir şekilde bağımsızlığımızın Açık Radyo'nun bağımsız yayıncılık anlayışının bir teminatı e, bir anlamda hisse senedi anlamında e, anlamı taşıyor. <gülüyor> Aynen öyle e, Açık Radyo'nun bağımsızlığını Özetlemek için ben şey Ömer'e Acaba bunu bir tekneden daha uzakta <gülüyor> Yapsa diye bile Önermiştim zamanında <gülüyor> Hatırlıyorum Evet bu öneriyi Hatta Tekne sahipleriyle de görüştüğümüzü hatırlıyorum. Neden olmasın dediler. Evet çünkü zamanda öyle bir bağımsız radyo vardı İngiltere'de değil mi? İsrail'de de vardı bir tane. Barış Radyosu. Peace Radio Peace. Evet evet. Bir İngiltere'de bir de şey iki tane radyo. Caroline vardı. Evet bir zafra seçilmiş. Hemen başlayalım. dinleyicilerimize desteklerini Cemal Mutlu'nun çağrısıyla gerçekleştirsinler. Buyurun. 0212 343 41 41. Evet, Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Cemal Butun'un katılımıyla, onun size dinletici iki Zappa şarkısıyla desteklerinizi rica edeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle 18.30'da tekrar gireceğiz. Bu üçlü olarak destek istemeyi sürdüreceğiz. Evet, Dinç Destek Projesi özel yayınında destek telefonlarınızı bekliyoruz. Cemal Mutlu, Ömer Madra ve ben Erastan Sağlam üçümüz yayına girdik. Evet, 93. destek Haldun Dinç olarak geldi, onaylamdı çıkartan evet. e, net olarak artık desteği var 93 numaralı destekle. Evet, biraz zaman geçti ama gene de hatırlatmakta yarar var, hatırlayanlar çok olacaksa ama Cemal Mutlu öyle radyonun kuruluşu alnından beri zaten aramızda olan çok kuruluş sürecinde de payı olan birisi aynı zamanda da yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu dün de söylemiştim galiba bile hiçbir zaman hiçbir radyoda dünyanın hiçbir radyosunda dinleyemeyeceğiniz Frank Zappa üzerine İki yıldan fazla satmayan plaklar programı yaptı. Başka da programlarda yaptı. Ee, evet yaptım ama genellikle en sevdiğim kısmı Zappa'ydı olan Zappa, kısmıydı. Evet. Bir de o zaman internetin olmadığı dönemde araştırma falan oldukça zordu. Evet. Yani kitapların bile hala fotokopiyle çoğaltıldı. Yani mesela Zappa'nın e, The Real Zappa, Frank Zappa bookunu e, kopyasını alabilmiştim. Çünkü ikincisi <gülüyor> satın alamamıştım, bulamamıştım falan. Evet. Öyle bir dönemde, şimdi artık daha kolay tabii. Onun için Zapp'ı incelemek için daha detaylı çalışmak gerekiyor. Bu sefer internet e, e, ciddi bir kaynak olmasına rağmen çok da dağıtabiliyor insanı. Evet, son derece de put kırıcı bir insan. Yani yalnız müzikteki öncülüğü değil, aynı zamanda dünyaya bakış açısı olarak da öyle hiç basit klişelere falan yüz vermeyen ve bütün bu kadın... ...istismarına filan da çok ciddi mücadele etmiş birisi değil mi? Tabi ee, yani hem hem, hem savaş için hem de tipine bakmayın ama hiç şey uyuşturucu kullanmamış bir adamdır. Ee, ee, buna karşı eğitim sistemine çok e, e, karşı savaşmış, iyi olması için savaşmıştır. Irkçılığa karşı yani e, bayağı doğru politik görüşleri olan bir adam. Evet, evet, ve, ya, komiteler önünde de Goron karısının neydi? Aynen. E, çok böyle namus kumkuması bir takım ha. muhafazakar politikacılara karşı da. Birebir yüz yüze mücadele vermiş, ve çok e, önemli biri yani. E, ve en çok da sansür'e. Sansür, bir sansür, sansür evet. düşmanı, evet. özgürlükçüdür yani. Evet. Evet. evet bu arada Cemal Mutlu ile programımız devam ederken destekler geliyor. Selçuk Güzeldere desteğini iletmiş ve ilkokulu arkadaşınızdan selam var. Semih Bilgin, 95. destekçimiz olarak desteğini Harika. iletmiş Cemal Bey. E, ve hemen ardından da 96 Cem Çınlar desteğini iletmiş. Çok çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler ve devam ediyoruz. Bu arada telefonlarda çalmaya devam ediyor. Ömer Madra, Erhasan Sağlam ve Cemal Mutlu ile birlikte Zappa eşliğinde desteklerinizi istemeyi sürdürüyoruz ve bu bloktaki son parçaya girdik. Bir şarkılık vaktimiz var. Ee, bu anda o yüzden düşündüğünüz destekleri lütfen şu anda aktarın 0212 343 41 41 Evet dinici destek projesi özel yayında bir saatlik bir programa 250 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saatlik destek de mümkün. Kredi kartıyla yaptığınızda taksilendirebilirsiniz. Havale yöntemiyle yapabilirsiniz. Açık radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bütün bir yıl boyunca aslında 7-24 kendi başınıza hiç aramadan e, desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biz de desteklediğiniz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle bu programın sizin desteğinizle gerçekleştiğini söylüyoruz. Ve şu anda o numarayı tekrar veriyoruz. 0212 343 Kırk bir, kırk bir. gidiyorsunuz, iyi iyi, en güzel. Little umbrella, umbrella, söyle mi? Evet bir parça, evet. Yani çok şey tabu kırıcı bir. ...insandan bahsediyoruz... ...özgürlük mücadelecisi... Ee, ...yanılmıyorsam senden almıştım... ...otobiyografisini... ...yani son derece ilginç bir... teksir edilmiş bir otobiyografisini... ...galiba senden görmüştüm... ...ee... Bey evet kendi kitabı kendi yani, kitabı kendi evet. kendi yazsın kitap yani hepsini evet hikayesi hem gibi. hayatını hem de müzik kısmını evet. çok iyi yazmıştır. Çok renkli ve son ha. derece hoş bir kitaptı da iyi bir yazar olduğunu da söyleyebiliriz. Aynen yani. öyle aynen öyle. Bir de bizim espri anlayışımıza yakın bir espri yani, yani öz zappa kitabı diye bir kitap kim çıkarır yani <gülüyor> hem de <Evet>. kendi yazıyorsa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani evet. e, böyle hafif Türk kafası var gibi de. Radikal ee, ya. bir. Yani e, karıştırılsa zaten bir Arap e, kökeni var. Bir e, İtalyan, İtalyan, İtalyan kökeni, evet, Sicilyalı İtalyan. kökeni var. Ben hafif Türklük <gülüyor> olabileceğini <gülüyor> de düşünüyorum. Çünkü en son albümünde biliyorsun bayağı Türkçe falan konuşuluyor. Evet. E, Ali Aşkın diye bir kompozörle beraber Almanya'da e, şey yapıyorlar. Ve Zappa'nın bir albümünde Türkçe konuşmalar... Benim en son düşüneceğim şey de 1968'lerden evet, buraya evet. gelirken tabii. Evet, son bir buçuk dakikamız kaldı. Bu yayının içerisinde bir buçuk dakikamız kaldı. Cemal Mutlu Zappa dinletirken, üstüne Zappa ile ilgili sohbet ederken desteklerinizde bekliyor. Sizin destekleriniz de geliyor. Dediğim gibi 18.30'dan sonra tekrar bir merhaba diye diyeceğiz. Biraz daha ferah veza konuşuyor olacağız. Desteklerinizde ona göre hazırlayabilirsiniz. Ee, sizin destekçilerinizden bahsediyorum. Cemal Aynen Bey. öyle. Ben de zengin arkadaşlarımın artık e, ellerini cebine atıp e, telefonla e, e, yaklaşmalarını e, istiyorum. Evet, Hepsinin size... gönlünün zengin olduğundan eminim zaten. Ee... Onlarla iletişim kurmanız için size bir saate 15 dakika veriyorum tamam. Cemal Bey. <gülüyor> tamam çalışacağım. <gülüyor> Tamamdır harika. Devam ediyor. Bu arada iki hatımız da dolu. Desteklerini hmm, sunuyorlar dinleyicilerimiz. Evet, o yüzden gayet iyi gidiyoruz. Biz çıktığımız anda da hızla sanat Eli Orman buraya girecek ve Dünya'nın Cazı Özeli devam edecek. Sonra Açık Dergi Özel devam edecek. Ardından biz tekrar burada olacağız. Bütün destekleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Cemal Bey kısa bir ara veriyoruz şimdi. Sizlere de çok çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür devam tamam, edeceğiz. 18.30'da 0216 2, 3, 4, 3,